Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşlerim Müslüman olarak önemli görevlerimizden bir tanesi de hayatımızın her döneminde yaptığımız her amelde salih amel sahibi olmamızdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Estağfurullah buyuruyor ki: "Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun falanuhyiyennahu hayaten tayyibe." Sadakallahul Azim. Erkek ve kadın her kim eğer salih amel işler, iyilikler yaparsa biz ona dünyada da Güzel bir hayat yaşatırız. Böylene diziyen nehum, ecirahum bir ahsenimekenu yamelun. Aynı zamanda ahirette de kendisine, kendilerine en iyi karşılığı veririz. Mümin olarak yapmamız gereken görev, ameli salih sahibi olmak, iyi şeyler yapmak. Peki nedir ameli salih? Ameli salih değerli kardeşlerim, amel demek, ne demek? Çalışmak demek, yap, yapmak demek Yatmak değil yapmak Salih de iyi demek, güzel demek Dinimizdeki tabiri de, tarifi de şöyledir İstilahta ameli salih demek Allah rızası için yapılan Sevap kazanmaya vesile olan Her türlü ibadet ve işlerdir Eğer herhangi bir iş Allah rızası için Sevap kazanmaya yönelik ...iyi ve yararlı şey ise... ...o şey salih ameldir. Başka bir deyişle de... ...estetik... ...duygu ve düşüncenin ürünü olan... ...her güzel şeydir. Her yapılan güzel şey... ...her atılan olumlu adım... ...bir salih ameldir. Biz Müslümanlar olarak da... ...salih amel işlemekle... ...hükümlüyüz. Kur'an-ı Kerim'de... ...90'ın üzerinde... ...ayit kerimede Allah Teala... Biz kullarına dolaylı ve sarih ifadelerle salih amel işlememizi emretmiştir. Her zaman mümin salih amel işleyecek, her zaman iyilikler yapmak zorundadır. Elbette salih ameli değişik yönleriyle ele alacağız ama salih amelden bahsederken önce salih amelin şartlarını bilmek durumundayız. Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu anh buyuruyor ki Salih amel şu şartların yerine getirmekle yükümlüdür. Bir insan eğer salih amel yapıyor ise faydalı, yararlı bir iş yapıyorsa bu insanın bu yaptığı işin, amelin dört tane özelliği olacak. Nedir bunlar? Birincisi ilim, ikincisi niyet, üçüncüsü sabır, dördüncüsü de ihlaslı olması. Ne demek ilim? Yaptığı işin ne anlamı geldiğini bilecek. Uydu'nun kalabalığı, herkes bir şey yapıyor, ben de onları taklit ediyorum. Ama neyin, niçin yaptığımı bilmiyorsam, bu yaptığım işin bir karşılığı yoktur. Bu yaptığım işin bir anlamı yoktur. Önce bir insan her ne şey yapıyorsa düşünerek, görerek, bilerek. ...anlayarak yapacak... ...yani salih amelin birinci şartı neymiş... ...ilim sahibi olunması... ...yaptığı şeyin... ...ne anlama geldiğini bilmesi... İkinci şartı nedir... İkinci şartı da niyet... ...bir insan... ...bir amel işlediği zaman... ...taşıdığı niyet neyse... ...o niyetin karşılığını alır... ...bir insan iyilik yapıyor ama... ...iyiliğin karşılığında kendisine... ...kahraman denmesini bekliyor insanların kendisine değer vermesini bekliyor. İnsanların kendisinden hayır sever diye bahsetmesini istiyor. Yaptığı işin karşılığında şöyle kalın kalın harflerle mermer levhaya ismini yazdırmak istiyor. Yaptığı işin karşılığı bu ise, niyeti bu ise bu insanın alacağı karşılık da budur. Ne olacak? ikinci şart olarak niyeti. Üçüncüsü ...sabır olması gerekiyor... ...sabır da ne demektir... ...sabırın değerli kardeşlerim... ...iki anlamı var... ...bir tanesi direnmek... ...ikincisi de... ...sebat etmektir... ...ne zaman direnmektir... ...sabır kötülüğe karşı... ...günaha karşı... ...isyana karşı direnmektir... ...bir insan eğer kötülük yapmaktan... ...kendisini frenleyebiliyor ise bunlara direnmiş ise bu insan sabırlıdır. Kötülüğe karşı direnç gösteriyor, sabrediyor direniyor. Öyleyse bu insan nedir? Bu insan sabrediyordur. Aynı şekilde sabır iyiliklerde de sabır eğer güzel bir iş yapıyor ise yaptığı iş sevapsa, ameli salih ise, iyilikse o işte istikrarlı olması, o işte sebat etmesi, o işte devamlı olmasıdır bunu sebat ettiği zaman devamlı olduğu zaman sabrı yerine getirmiştir dördüncü olarak da tabi ki ihlastır bir işi yaptığında ne yapıyor olmalıdır amel-i salihin dördüncü şartı da değerli kardeşlerim ihlastır bir insanın yaptığı işi ihlas ile yalnızca Allah rızası için yapmasıdır bir iş yapıyorum ama ...bundan başka bir beklentim var ise eğer... ...başka bir amaçla bu iş yapılmış ise... ...bir çıkar beklentisi, bir menfaat söz konusu ise... ...birilerinin gözüne girmek ise... ...eğer propaganda amaçlı yapılıyor ise... ...bu yapılan işin ameli salih olma özelliği yoktur. Nedir ameli salih? İşte ameli salih bu dört özelliği barındıran... ...bu dört şeyi içeren iyiliklerdir, güzelliklerdir. Bunlar olmadan bu dört şartı yerine getirmeden yapılan ameli salih salih bir amel değildir. İştir, ameldir ama bunun karşılığı boştur. Onun için bir insan ameli salih işlediği zaman iyi, güzel, yararlı, hayırlı, faydalı bir adım atacağı zaman bu dört şeyi de gözetmek, bunlarla birlikte hareket etmek durumundadır. Elbette bir insan hayatı boyunca yanlış yapabilir ameli salih hususunda da yanlış yapmış ise hataya düşmüş ise bu hatasından dönme imkanı vardır tevbe edebilir bu kötülüğünden tevbe eden, dönen insanlar için Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَتِهِمْ حَسَنَا Allah bunların kötülüklerini ile tebdil eder. Günahlarını sevap olarak yazar. Burada büyük müfessir İmamu Kurtubi Hazretleri bu ayet-i kerimenin tefsirinde diyor ki küfürde ileri gitmiş olanlar, bulunduğu isyankarlıkta çok ileri düzeyde olan bir insan Tevbe edip canı gönülden dönüş yaptığı zaman da Allah Teala onların günah olarak görünen şeyleri sevaba çevirecek. Hatta diyor İmam Kurtubi Hazretleri o kadar canı gönülden tevbe etmiş olan bir insan diyecek ya keşke biraz daha fazla günah işlemiş olsaydım. Ne kadar çok derine batmış isem Allah karşılığında kesin dönüş yaptığım için de bana o kadar çok büyük iyilik verecek diye. Onun için bir insanın yaptığı kötülüklerden her zaman için dönmesi, her zaman için tevbe etmesi gerekir. Ki tevbede ne kadar çok samimi olursa dönüşünde ne kadar çok iyi niyetli, ihlaslı olursa Allah Teala kendisine buna göre bir karşılık verecektir. Değerli kardeşlerim Ameli salihten bahsederken tabii ki imanı da hatırlamak durumundayız. Bir insanın bir müminin yaptığı amelin geçerli olması da elbette ilk olarak imanlı olmasına bağlıdır. Burada bir itikadi tartışma konusuna girecek değiliz. Hani bazılarının dediği gibi bazı İslam büyüklerinin bir insanın e, amel imanın bir parçasıdır diyenler de var. Ehli sünnet inancı böyle değildir. Ehli sünnet ikisini ayrı ayrı düşünür. Bir insan iman sahibi ise eğer hiçbir ameli salihi olmasa bile imanı var ise kıyamet günü cehennemde cezasını çektikten sonra nihayet olarak cennete gider diyor bazı e, ehli sünnet ama şunu söyleyenler de vardır ki hayır iman yetmez Salih amelde gerekirdir. Elbette biz bunun şöyle anlamalıyız ki bir insanın iman etmesi muhakkak e, Müslüman olmasının cennete gitmesinin birinci şartıdır ama yetmez. Yetmez ama evet ne yapması gerekiyor? iman sahibi ise bir insanın imanıyla ile beraber amel etmesi de gerekiyor. Salih amel işleyerek, bu imanını taçlandırması gerekiyor. Sadece iman ile bırakırsa, bu kendisi için yeterli değildir. Değerli kardeşlerim, İslam tarihinin en önemli, en ilk savaşı, bildiğiniz gibi Bedir Savaşı'dır. Bedir ashabının önemli bir yeri vardır. Hiçbir kimse ne kadar yükselirse yükselsin, o Bedir ehlinin, mertebesine yükselemez. Bu Bedir ehline peygamberimizden sonraki devirlerde de sahabeler, Hazreti Ömer hep önem vermişlerdir. Bedir ehli her zaman ayrı bir muameleye tabi tutulmuştur. İşte Bedir ehlinden birisi Umeyr bin Humem Hazretleri. Bu zat, bu sahabeyi kiramdan olan zat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cennetten bahsettiğini duyunca Bedir savaşı olduğu gün dayanamıyor. Elinde de bir avuç hurma var. Onları bir diyor ki ''Ya Allah. peki ben birazdan savaşacağım. Bu savaş esnasında öldürürsem ne olur? Nereye gideceğim?'' diye sorduğunda Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ''Cennete gideceksin. Savaşta öldürülürsen cennete gideceksin.'' Bu sözü duyunca Umeyr Hazretleri dayanamıyor. Elindeki o bir avuç birkaç taneden ibaret olan hurmayı bile yemeden yere fırlatıyor, koşuyor ve birazdan şehit olup cenneti âlaya ulaşıyor. Elbette burada Umeyr Hazretlerini hatırlarken şunu da bilelim ki kendisi savaşta ilk şehit olan Müslümandır. İlk savaş şehidi olan bir Müslüman olarak e, Umeyr Hazretleri'nden anlıyoruz ki bir insan iyilik gördüğü zaman fırlayıp yapmalı. İşte bundan dolayı da Ebu Abdurrahman Esiremi Hazretleri diyor ki sahabe böyleydi. Sahabe konuşmaz, sahabe bizzat yapardı. Kur'an-ı Kerim'den 10 ayet öğrendiği zaman, İkinci 10 ayete geçmezdi. Önce 10 ayeti okur, anlar, ezberler, hayatına anlamlandırır, uygulamaya koyar, yaşar, ondan sonra ikinci 10 ayete geçerdi. Yani sahabenin yaptığı şey sadece konuşmak değil, konuştuğunu hemen eyleme geçirmekti. Onun için de Umay Bin Humam Hazretlerinin de yaptığı işi nasıl hemence uygulamaya koyduğunu görüyoruz değerli kardeşlerim salih amelden bahsediyoruz salih amel nedir salih amel yapıp etmektir bir insanın iyi niyet temennilerinde bulunması iyi niyet dileklerini iletmesi demek değildir bir insanın sözle karşısındakini mest etmesi her türlü lafı yapması değildir ...salih amel demek... ...bizzat söylediği şeyi yapmak demektir. Biz şimdi burada toplandık. Beş saat süreyle... ...yatsı namazının... ...faziletinden bahsetsek... ...yatsıyı cemaatle kılmanın... ...öneminden... ...tadili erkandan, huşudan... ...yatsıyı cemaatle kılanın... ...gecenin yarısını... ...ibadetle geçirmiş gibi sevap alacağından... bunların hepsi... ...bir anlam ifade eder ama... O yatsı kılmadığımız sürece, bu düşüncemizi eyleme geçirmediğimiz sürece üzerimizden yatsı yükümlülüğü düşmez. Onun içinde onun içinde salih amel demek bizzat söylenen şeyi yapmak demektir. İyi niyet dilekleriyle yetinmek demek değildir değerli kardeşlerim. Salih amel demek karınca misali Hazreti İbrahim'in ateşine ...su taşımak demektir. Karınca misali... ...hacca ulaşamayacağını bilse bile... ...o yolda ölürüm düşüncesiyle... ...o karınca bacaklarıyla... ...o yolu almak... ...harekete geçmek demektir. Yoksa karınca... ...ağzında taşıdığı... ...mili gram sularla... ...İbrahim'in ateşini... ...söndüremeyeceğini bildiği halde... ...sırf... ...bu yolda olduğum görünsün. ...ben de burada en küçük de olsa bir amel yapayım diye gayret etmesidir salih amel. Değerli kardeşlerim, salih amel gayret dedik, aynı zamanda salih amel nedir? Salih amel her amelin değerli oluşudur. Bir insanın hayatı boyunca yaptığı hiçbir işi küçük görmemesidir. Bu iyilikte de böyledir, kötülükte de böyledir. Bir insan kıyamet günü öyle manzaralarla karşılaşacak ki dünyadayken çok küçük saydığı, hiç önemsemediği kötülüklerin bir anda dağ gibi büyüdüğünü kendisinin de azaba vesile olacağını görecek. Aynı şekilde çok küçük gördüğü sevapların ne kadar çok büyük önem arz ettiğini görecek. İşte bununla iki misal. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Dahlet imraatun annara lihirratin habisetha Bir kadın bir kadın kedi hapsetmişti. Kediyi bir koruma altına bir yere aldı, hapsetti. Bu kedi de hapsedildiği için hapsedildiği için kıvırdayamadı. Susadı, acıktı ve o kedi susuzluğundan öldü. İşte efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki o kadın sırf kediyi hapsettiği için kedi de susuzluktan kıvranarak öldüğü için basit gördüğü bir hayvana zarar verdiği için bu sebepten dolayı o kadın diyor Peygamberimiz cehenneme girdi. Belki sıradan bir iş gibi görüyoruz bir hayvanı alıkoymayı ama bir kadın işte bundan dolayı cehenneme girdi. Başka bir misal daha. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın e, ifadesiyle adamın bir tanesi çölde yürürken, sahrada giderken aşırı derecede su Susayınca Su bulduğu bir kuyuya yaklaşıyor. Kuyudan da su alma imkanı olmadığından kendisi bizzat kuyunun içerisine giriyor, kana kana su içiyor. Dışarı çıktığında etrafta dolanan bir köpeğe giriyor. Bu köpek de gördüğü nemli toprağa yalıyor diliyle ki susuzluğunu giderecek. Bu kişi kuyudan çıktığında köpen bu halini görünce diyor ki az önce bana gelen hal bu köpeğe de gelmiş. Köpen o susuzluktan kıvrandığını gördüğü için de su vermede imkanı yok. Kuyunun içerisine giriyor ayakkabısının içerisini su dolduruyor, çıkıp köpeği suluyor. İşte diyor Peygamberimiz, köpeğe suladığı için de bu kişiyi Allah affetti, cennete gitti. Ne yaptığı için? Bir köpeğe su verdiği için bir insan cennete gitti. Onun için değerli kardeşlerim, cennetin yolu da, cehennemin yolu da en küçük görülen çok küçük işlerden geçebilir. Onun için salih amelde Hiçbir şey küçük görülmemelidir. Her şey önemlidir. Yine İmam Evzai hadretleri ki kendisi büyük bir fakihdir, bir mezhep sahibi insandır. Buyuruyor ki Allah bir topluma kötülük vermek istediği zaman onlara tartışma kapısını açar, onları amelden alıkoyar. Ne yaparlarmış tartışırlarmış ellerine bir konu bulurlar, çekiştirip dururlar. O tartışmaları şerre gitmelerinin, kötülüğe gitmelerinin bir yoludur. Tartışıp durmak ikinci olarak da Allah Teala diyor, onları amelden alıkoyan. Bu tartışmalarıyla laf yapmaktan iş yapmaya vakit bulamazlar. Bu meşgalelerinden dolayı da Allah Teala onları amel işlemekten men ettiği için, engellediği için işte Allah o kavme böylece kötülük vermiş olur. Değerli kardeşlerim, hepimizin yine bildiği gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurduğu eski milletlerde geçen üç mağara arkadaşını biliyoruz. Neydi bunların özellikleri? Üç arkadaş üç arkadaş bir gün sahrada seyahate çıkmışlardı. Bu esnada dinlenmek üzere bir mağaraya girdiler. Bu mağarada bunlar beklediği esnada ciddi yağmur, yağmakta olan yağmur fırtına şiddetlendi ve etrafta bulunan bir kayayı sürükleyerek mağaranın kapısının kapanmasına vesile oldu. Üçü içeride Mağaranın ağzında kocaman bir kaya, kıpırdama imkanları, çıkma imkanları yok. O zaman cep telefonu da yok ki birisini çağırsınlar. Veya başka bir yöntemle insanlara haber verme imkanları yok. Onun için de bu üç arkadaş bu üzüntü içerisinde kıvranırken işlerinden birisi diyor ki böyle durmayalım, bekleyerek ölümümüzü bekleyecek değiliz. Öyleyse hepimiz şimdiye kadar yapmış olduğu bir salih amelini sunarak Allah'tan dua etsin. Ya Rabbi aç dua etmesin ya, salih amelini göstererek Allah'tan dua etsin. İşte arkadaşlardan birisi dua ediyor. Ya Rabbi diyor, ben bir gün eve akşam geldim ki elimde sütle birlikte her gün adetim olduğu üzere, ana babama o sütleri vermek üzere yataklarının başında bekledim. Ana babam da o gün uyumuşlardı. Çocuklarım sızlandılar, ağladılar. Onlar da açtılar. Süt istediler. Ben ana babama hizmet olsun diye başlarında sabaha kadar bekledim. Çocuklarıma vermedim. Ya Rabbi ben bu amelin sırf senin zayi şerifin için yaptım. Eğer bu amel senin katında makbul bir amel ise kapıyı aç kayayı aç diye dua ediyor ve kapı biraz açılıyor araklanıyor kaya hafif kıpırdıyor ardından ikinci arkadaş devreye gidiyor dua ediyor diyor ki ya Rabbi benim bir gün bir çalışanım işten ayrılırken bana bir miktar para bıraktı aa bu sende dursun daha sonra gelir alırım dedi. Ben de cüz'i olan paraya ki bugünküyle bir maaşa tekabül eden muhtemelen bir rakam, bu parayla bir koyun aldım. Ve sürümün içerisine kattım. Benim sürümle birlikte o koyun beslendi. Zaman geldi, bir koyun iki koyun, ikisi dört oldu, sekiz on büyüdü. Sürüler haline geldi. Aradan çok uzun yıllar geçti. Bu Arkadaşım bu çalışanım yanıma geldi. Dedi ki "A ben sana bir para bırakmıştım. Emanetimi almaya geldim." dediğinde "Al şu sürüyü götür." Hatta öyle ki "Benle dalga mı geçiyorsun? Benim az bir param vardı." dediğinde işte durumu anlattım ve kendisine verdim. Ya Rabbi ben bunu sırf senin zan için yaptım. İsteseydim senin param bu kadar deyip olduğu gibi gönderebilirdim. Eğer bu amel senin katında hayırlı, salih bir amel ise kayayı gider dediğinde kaya bir parça daha açılıyor. Üçüncüsü de üçüncüsü de diyor ki, ya Rabbi bir amcamın kızı vardı. Çok arzu ederdim kendisini. Kıtlık oldu. Benim de elimde imkanlar vardı. Bununla birlikte olma imkanım olduğu halde sırf senden korkup Elime böyle bir fırsat geçtiği zaman kendisi Allah'tan kork diye bana seslendi ve ben de senden korktuğum için bu kötülüğü yapmadım. Ya Rabbi bu amelde katında hayırlı bir salih amel olmuş ise kapıyı aç dediğinde kaya biraz daha açılıyor ve üç arkadaş da birlikte çıkıyor. Bu elbette İsrailiyat dediğimiz uydurma hikayeler değil. Bunlar peygamberimiz aleyhisselam efendimizin bizzat kendisinin anlattığı üç mağara arkadaşının yaşamış olduğu olay. Ne anlatıyoruz? Üç arkadaş Allah'a dua ederken Ya Rabbi biz bu hayırlı amelleri işledik diye bununla Allah'tan yardım dileğinde bulunuyorlar. Değerli kardeşlerim, ünlü mütefekkirlerden Doktor Erkut Abay Diyor ki Hayat insana Tevbe etmesi Ve hizmet etmesi için Verilmiş bir mühlettir Dünyada bir insanın iki tane Yapabileceği bir iş vardır Hayat bize verilmiş Çok kısa bir süredir Araçta seyahat eden bir insanın Bir ağacın altında Dinlenmek üzere Beklediği bir süredir Otobüsün verdiği kısa bir moladır. Durakta beklediği süredir hayat. Hayat nedir? Bir insanın yaptığı kötülüklere karşı tevbe etmesi için bir de insanlara hizmet edebilmesi için Allah Teala tarafından kendisine verilmiş bir mühlettir, bir fırsattır. Bunu iyi değerlendirmesi gerekir. Aynı zamanda salih amel demek bir insanın yaptığı işi güzel yapması demek. Efendimiz Aleyhisselam yine hadis-i heriflerinde buyuruyor ki Allah mümin kulunu işini kaliteli yaptığında sever. Yani Allah mümin kulunu işini, işini kaliteli yaptığında, hızlı yaptığında erken yaptığında, geç yaptığında filan demiyor. Yani ne zaman diyor? Kaliteli yaptığında sever. Yine onun içinde Efendimiz Aleyhisselam bir gün bir kabir aşmakta olan, kabir eşen bir çalışanları gördü. İşte görevli insanlar kabir eşiyorlardı, yaptığı işi de düzgün yapmıyorlardı. Yaptıkları eğriydi, başlarında durdu, dedi ki aleyhisselam burayı düzeltin. Tabi o kabir kazanlar şaşırdılar peygamberimize, dediler ki ya Resulallah buranın böyle hafif, Çirkin görünmesi yani bu tüm biraz çıkıntının olması ölüye zarar vermez. Zaten dediler birazdan da kapanacak. Kimse görmeyecek. Buyurdu ki Peygamberimiz Allah işini sağlam ve kaliteli yapanı sever. Allah güzeldir, güzeli sever. Allah işini kaliteli ve sağlam yapanı sever buyuruyor. Buyurdu efendimiz Aleyhisselam onun içinde salih amel demek iyi işi yapmak demek değil sadece işi güzel olarak yapmak. Aynı zamanda salih amelde gerekli olan şey salih amelde esas olan sürekliliktir. Peygamberimiz yine hadis-i şerifinde buyuruyor ki Allah katında en faziletli amel edve muha ve, ve ingalle az da olsa sürekli olandır. Tabi bu farzlarda değil, nafilelerde böyledir. Çünkü farzlar her zaman yerine getirmekte yükümlü olduğumuz görevlerdir. Yani ben sürekli ancak üç vakit kılabilirim. Öyleyse üç vakitte yetireyim diyemez bir insan. Ya ne yapacak? Beş vakitini kılmak zorundadır. Ama nafile ibadetlerde farz olmayan ibadetlerde ise az da olsa devamlı olandır. Kendisine edindiği bir her ne ise, hangi ibadetleri yapıyor ise onları sürekli olarak yapmak durumundadır. Allah katında en hayırlı olan budur. Yine değerli kardeşlerim, salih amelle ilgili buyuruyor ki Peygamberimiz... ...insanların en hayırlısı, insanlara en çok yararı dokanandır. Yani bir insan çok namaz kıldığında, çok oruç tuttuğunda, çok ibadet ettiğinde değil... İnsanlara en fazla yararı dokunduğu zaman, ibadetlerle birlikte bu işleri de yapmışsa, işte o insan en hayırlı insandır. Onun için de, başka hadisinde de buyuruyor ki, Peygamberimiz, sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle düzeltsin. Eğer buna gücü yetmezse, diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse, kalbiyle buğz etsin. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. Dolayısıyla bir insanın ilk yapacağı şey bizzat eliyle yapmaktır. Diliyle söylemesi, kalbiyle dua etmesi, bireysel anlamda kendi kendine yaptığı ibadetler değil, sosyal olarak toplumu ilgilendiren, başkalarıyla ilgili olan bizzat müdahil olarak yapacağı iştir öncelik. Ne yapması? ...bir kötülük gördüğü zaman... ...direk eliyle müdahale etmesidir. Elbette... ...burada... ünlü İslam mücahidi... ...büyük komutan... ...Selahaddin Eyyubi Hazretleri'ni de... ...hayırla yad etmek durumundayız. Ne demişti Selahaddin Eyyubi Hazretleri? Biz... ...seferle yükümlüyüz... ...zaferle yükümlü değiliz. Bir insan salih amel işlediği zaman... Hak yolda sebat ettiği zaman, iyilikler yaptığı zaman o şeyin küçük olmasının bir anlamı yok. O şeyin küçük veya büyük başarıya ulaşıp ulaşmaması önemli değildir. Önemli olan o hedefte, o istikamette sürekliliği sürdürmesidir. Yoksa sonucundan yaptığı işin bir netice elde etmesi o insanın kendi sorumluluğu değildir bunu karar verecek olan yerine getirecek olan Allah Teala'dır. İnsanın görevi karınca kadar da olsa bu uğurda yapması gereken her türlü salih ameli iyiliği, güzelliği yerine getirmesidir. Değerli kardeşlerim sohbetimizi toplarken sahabenin bir adetiyle toplayalım. Sahabe-i kiram efendilerimiz Herhangi bir ortamda toplandıkları zaman her ne konuşmuşlarsa konuşsunlar aralarında dağılırken birbirlerine Asır suresini okur öyle dağılırlardı. Asır suresinde Allah Teala buyuruyor ki asra yemin olsun ki insanlık zararda ve ziyardan, ziyandadır. Ancak şunlar müstesna kim? Dört kişi. Dört kişi hariç herkes zararda ziyanda, husrandadır. Kim bu dört kişi? Birincisi iman edenler. İllellezine amenû iman edenler ve amilü salihat salih amel işleyenler ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabrı. Yani bir insanın kurucu, kurtuluşunun yegane yolu, tek çözümü budur. Birincisi iman etmesidir. İmansız zaten bir şey yapması mümkün değildir. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama iman da yetmiyor. İmandan sonra yapması gereken ikinci bir şey daha vardır. O da nedir? Salih amel işlemesidir. İyilik yapmasıdır. İyilik yapmadan bir netice elde etmesi, kurtuluşa ermesi mümkün değildir. İman etti, sonra salih amel işledi. Üçüncüsü olarak da değerli kardeşlerim, وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ Hakkı söylemesidir. Kötülüğü görüyorum... ...içimden buuz ediyorum... ...kötülüğü görüyorum... ...ama ben kötülüğün içinde değilim... ...demesi yeterli değildir ya... ...bizzat hakkı söylemesi gerekir... ...hakka içten içe buuz etmesi... ...kötülüğün içerisinde... ...kötülüğe buuz etmesi... ...ya da kötülükten uzak durması... ...bir insan için kurtuluş yolu değildir... ...kurtuluş yolu... ...hakkı söylemesidir... ...gördüğü halde susmadan bizzat müdahil olması ve insanları iyile, doğru, doğrula, güzelle, hakkı, adalete çağırması. Ne yapacak? Hakkı söyleyecek. Sonra da wa ta'ala sabır. Dördüncü olakta değerli kardeşlerim sabrı tavsiye edecek. Başta da söylediğimiz gibi sabır neydi? Sabır demek bir insanın günahlara karşı direnmesidir. Kötülükten uzak durmasıdır, isyana karşı kendini frenlemesidir. Kötülükten uzak durmayı frenleyip, yapabilmişse eğer, direnme gücü elde etmişse bu insan sabır sahibi bir insandır. Aynı zamanda sabır, iyilik yaptığı zaman, güzellik, ibadet olan şeyleri yaptığı zaman, müsvet işleri yaptığı zaman da bu işte istikrarlı olmasıdır. Bugün gelip yarın eğer yanlış içerisine düşmüş ise bugüne kadar yaptığı her şeyi bir çırpıda silip atmış olur. Onun için bir insanın sadece iyiliği söylemesi ya da iyilik içerisinde geçici bir süre bulunması değil, o iyilikte sebat etmesi, orada istikrarlı olmasıdır. Ancak bir insanın kurtuluşu başka türlü kurtulması mümkün değildir. Vâkiri davana, an ilhamdu nihâhi Rabbî